Kasrik'te Ramazan ayı Sadat-ı Kiram efendilerimiz zamanlarını çok daha iyi değerlendiriyorlardı. Hiç boş vakitleri kalmıyordu. Mesela Seyda Hazretleri Kutlu Sesi Ruh, camiye çok bağlıydı. Hasta olduğu zamanlarda bile camide cemaatle birlikte namazını kılardı. Beş vakit namazı camide kıldırırdı. İkindi namazından sonra hatme yaptırırdı. Fars ve vacip ibadetlerin dışında nafile ibadetlere de bilhassa geceleyin yapılan amellere çok önem verir, gece namazına kalkmayı ısrarla tavsiye ederdi. Vitir namazını geceleyin teheccüdle birlikte kılardı. Kuşluk namazını normalde 4, Ramazan ayında 8 rekat kılardı. Gecenin çok az kısmını uykuyla, diğer zamanını güneş doğuncaya kadar ibadetle ihya ederdi. Ramazan ayında amelini arttırır, gece ve gündüz olmak üzere günde iki defa tesbih namazı kılardı. Ramazan'ın ilk 15 günü teheccüd namazını aile fertleriyle, son 15 günü de camide cemaatle birlikte kılardı. Ramazan'ın son 10 gününde geceleri neredeyse uyumazdı. Kadir gecesine vâsıl olmaya çalışırdı. Yine bu aya mahsus olmak üzere öğle namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılarlardı. Diğer zamanlar günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okurken Ramazan ayında iki günde bir hatim indirirdi. Sabahla öğle, ile akşam, akşamla yatsı arasında ve yatsı namazından sonra gece kalktıkları zaman muhakkak Kur'an okuyorlardı. Ramazan orucu dışında Şevval ayı orucunu, Arefe günü orucunu ve Muharrem orucunu hiç terk etmezdi. Bir Ramazan ayında Kasri'ye gittiğimde Gavsı Bilvanisi Hazretleri rahatsızdı. Caminin üstünü yeni yapmışlar, beton dökmüşlerdi. Tavanda rutubet vardı ve az da olsa damlıyordu. Mübarekte rutubetten baş ağrısına tutulmuş, müthiş baş ağrısı çekiyordu. Ancak camiden çıkınca baş ağrısı geçiyordu. Bu sebeple namazı kıldırınca camiden ayrılmak zorunda kalıyordu. O zaman aramızdan bir kişi ''Kurban, namazı başka yerde kılsak.'' dedi. ''Hayır, olmaz.'' buyurdu. ''Diğer zamanlarda 1'e 700 misli sevap verilirken, Ramazan ayında camide namaz kıldığınız zaman, sevabı 1'e karşılık 7000 kat daha fazla oluyor. Mümkün olduğu kadar terk etmemeye çalışıyorum.'' Mübarekler özellikle Ramazan ayında hiç camiden ayrılmamaya gayret ediyorlardı. Oysa caminin hemen yanı başında müsait bir yerde vardı. Ancak orası caminin bölümlerinden olmadığı için tercih etmiyordu. Sanki Ramazan ayı gelince cami ve cemaatle ikiz kardeş oluyorlar, birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Neden bu kadar üzerinde duruyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yaptığı için. Rabbimiz bu şekilde istediği için.